Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengal Kudret ile büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar. Günaydın. Günaydın, hoş geldin. Hoş bulduk. Fikret yok bugün? Fikret yok. Fikret üç kere yok, bir kere var falan gibi olacak herhalde bu ara. Dersleri dolayısıyla evet ne yapalım? Sen dolduracağın yerini evet. biz de elimizden gelen desteği gösteririz. Ben derste açıp açık radyo dinlettiğini düşünmek istiyorum öğrencilere ilk yarım saatinde dersin <gülüyor> ama bilmiyorum. Yoksa bunu şimdiye kadar yapmıyor muydu? Aa Pardon. <gülüyor> E, bugün e, sudan bahsetmeyi düşündük. E, bildiğiniz gibi pazar günü dünya su günüydü. Ondan hemen önce de aslında açık radyo programcısı da olan Akgün'ün e, de parçası olduğu evet. su hakkı e, kampanyası bir rapor yayınlamıştı. Aslında su hakkının web sitesinde var o rapor ve önemli bir rapor İstanbul'un su sorunu ve çözümleri diyerek Yani raporun iyi bir tarafı bence sadece sorunları ortaya koymakla kalmayıp aslında bunların nasıl çözülebileceğine dair de bir takım uygulama önerileri halihazırda uygulanan önerilerden de bahsederek raporun sonlanması. Ben tabi rapordan değil de daha çok iktisat suya nasıl yaklaşıyor ve büyüme odaklı bir ekonomide su nasıl kullanılıyor nasıl tahayyül ediliyor ne nasıl tasavvur ediliyor evet ve nasıl olabilir gibi, e, bahsetmeyi düşündüm şimdi bir kere iktisat disiplini için su baya sorunlu bir varlık çünkü e, sorunlu bir meta ya da sorunlu bir e, mal çünkü su bir yandan kamusal bir mal çünkü kullanımından kimsenin kolay kolay dışlanamayacağı Ama kullananların kullanım miktarının diğer kullanıcıların kullanabileceği suyu etkisi olan e, bir mal. Yani iktisat biliminde kamusal malın tanımı böyle. Ve kamusal malların önemli bir e, özelliği tam da bu yüzden e, tamamen piyasaya bırakılmalarının sorunlu olması. Yani suyu kim nerede kullandı bir nehirden akan bir suyu piyasaya bıraksak ve üzerinde bir mülk tutulmasak o suyu kim ne kadar neresinden kullandı bunu bulması zor. Ee, ama kullanım miktarının e, kullanıcılar arasında birinin daha fazla kullanması diğerine daha az su kalması anlamına geliyor. Evet buna yani. en fazla tartışıldığı dönem galiba hidroelektrik santrallerinin inşaatına başlandığı daha doğrusu daha ağırlık verildi son 5 seneli evet. olarak da değerlendirilebilir. Ee, yani bir akarsu düşünün en tepesine bir e, hidroelektrik santrali HES konuluyor. Altına başka bir HES, altına başka bir HES Aynen. ve ondan sonra suyun kullanım değerleri insanlar arasında da doğal olarak tartışılmak zorunda kalıyor. Evet, zaten HES'in yapılabilmesi için önce bir su kullanım hakkı diye olmayan, önceden olmayan bir mülkiyet hakkının tanımlanması Yarat Yaratılması gerekmişti. mülki, evet. HES'le ilgili zaten daha bir sürü sorun var. Yani suyun sadece miktarını değil, kalitesini de değiştiren bir şey. Çünkü HES, oksijenle olan bağlantısının temasını kestiği için suyun. Öte yandan su, ben daha çok böyle kentteki su, kentsel sudan da bahsederek gideceğim yani. Bir yandan da su, suyun nasıl diyeyim, insanlara getirilmesi, bu hizmetin verilmesi çok ciddi bir altyapı yapısı, altyapı yatırımı gerektiren. Ve suyu bir yerden bir yere taşımak aslında çok pahalı bir şey. Bu yüzden baktığımızda, Suyun tamamen piyasalaşması açısından ya da suyun e, ekonomik bir meta olarak düşünülmesi açısından su sektörü e, doğal olarak tekel bir sektör. Yani girmese su sektörüne e, su altyapısı ya da su hizmeti getirmek için bir firmaysanız çok ciddi yatırımları göze alıyor olmanız gerek, gerektiğini ifade ediyor. Hani ağır sanayi gibi su da aslında doğası gereği tekerleşmeye çok teşhine bir sektör. E, üçüncü olarak su... ikame edilemeyen bir varlık yani su yerine başka bir şey ku kullanamayız yani hepimizin varlığı suya bağlı. E, dördüncü olarak da su akışkan bir mal e, ve suyun birden fazla kullanımı var. Yani içme suyu aynı suyu içme suyu olarak da kullanabilirsiniz. İşte sulama suyu olarak da kullanabilirsiniz. Farklı farklı farklı kullanımlara kullanabilirsiniz. E, Kullanımlar için kullanabilirsiniz. Ama bunları birbirinden ayırmak mümkün değil. Yani suyu içme kısmını ben, ben sen al ben de şu kullanımını alayım diye. Yani e, indivisible dediğimiz bölünlenemeyen e, bir varlık. Bu yüzden iktisat disiplini içinde böyle tam nereye oturacağı e, normal iktisadi mallar ve metalar olarak düşünülemeyecek. E, ama düşünülmeye çalışan, düşünülmeye çalıştıkça devamlı kriz çıkaran bir şey aslında su. Şimdi aslında zaten e, tarihsel olarak baktığımızda suyu bir meta haline, e, bir meta olarak, bir normal bir ekonomik mal olarak da e, yönetmiyor kimse. Yani uzunca süre e, özellikle 70'lerin 80 son 80'lerin e, başına kadar kapitalizmin Fordist dediğimiz dediğimiz aşamasıyla beraber suyu devletler e, bir hak olarak ucuz ve, yani bir yurttaş hakkı olarak zaten ucuz ve Genellikle devlet yönetiminde insanlara ve tarıma yani farklı kullanımlara e, tayinlanıyor. <gülüyor> Suyun bir meta olarak görülmesi ve işte fiyatlandırılması, piyasalaşması, metalaşması dediğimiz e, bütün bu süreçler daha çok 80'lerden sonra neoliberalizmle olan e, bir şey. ilk inçmiş. Şimdi baktığınız zaman sanki böyle. Suyun ortaya çıkışından beri satılan bir meta olarak da düşünebilmek mümkün oluyor. Mesela geçtiğimiz sene içerisinde çok fazla tartışmıştık biz bu konuyu. Ee, özellikle kuraklık ve e, susuzlukla alakalı haberler gelmeye başladığı hı hı. zaman bir haber gelmişti. 2013 senesinde Türkiye'de e, adeta bir patlama yaşanmıştı. Su ihracatı patlaması. Evet. 69 ülkeye su ihraç edilmişti. 214.242 tonluk içme suyundan 34 milyon dolarlık bir gelir elde edilmişti aynı zamanda. Evet yani, yani ülkeler hangi... arasında Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere, Almanya, Suudi Arabistan, Çin, Güney Afrika, Avustralya, İsrail, Suriye gibi büyük Hiç ülkeler var. var. Yani ambalajlı su da mesela bizim için sanki yani çok yani doğal, doğal bir şey, bir var şey varmış demiş. falan Ambalaj gibi şey ediliyor. yapıyoruz ama yani o da çok aslında çok çok yeni bir şey. Benim çocukluğumda yoktu. Evet. ...ilk gençliğimde bile yoktu... ...ciddi söylüyorum... ...ne demek ki, niye ki... <gülüyor> <gülüyor> yani ...hiç böyle düşünülemeyecek kadar... ...abuk bir şey aslında... ...Fas'ta mesela yeni başlıyor. Hayatımda An da benim böyle bir şey yoktu. Son 30 senenin hikayesi. Yani. Fas'ta yeni başlıyor? Fas'ta yeni başlıyor. Çok ilginç bir şey olsa gerek. Yani öyle de bir... yani ...Fas'ın ekonomi politiği daha bir ilginç zaten. Kral bir takım piyasaları oluşturuyor önce... ...sonra hemen o piyasalara... <gülüyor> ...bir şirketle giriyor yani. Önce suyun özelleştirmesinin yolunu açıp... ...sonra... Şu an en büyük ambayajlı su, su şirketinin sahibi mesela fazla Mısır'da da orduydu mesela. Hala muhtemelen ordudur. Ordu'nun şirketleri bu tip büyük tekerlerde kendi şirketlerini ortaya sürüyor sun, ve bu su gibi temel metaların en büyük e, yatırımcısı orada oluyordu. Aynen. O yüzden de bu kadar güçlüydü. Tabii Fas'ta ve Mısır'da da büyük ihtimalle daha görünür olan ama hepimizin yaşadığı yani bir su sıkıntısı ve iklim değişikliğiyle bu su sıkıntısı meselesinin çok çok daha yoğunlaşacağı, çok çok daha katmerlenecek gibi bir durum var yani bir yandan da. Tam da bu işte zaten e, suyun böyle devlet tarafından yurttaşlara e, çok düşük bir ücretle verileceği bir doğal hak... olarak görülmesinden meta olarak görülmesine ve bu anlamda da fiyatlandırılmasının akılcı yapılması e, akılcı yönetilmesi işte kar amaçlı e, su şirketleri olması falan gibi söylemlerin ve suyu hak eden yurttaşlardan suyu e, suya ne kadar para verebilir acaba denen tüketic su tüketicilerine doğru söylemsel bir kayışla beraber aslında tam da bu da su sıkıntısının artık E, göz ardı edilemeyecek boyutlara geldiği bir, bir zamanı e, işaret ediyor. E, şimdi burada şunu söyleyeceğim önce. Yani tabii ki devletler tarafından da e, suyun bir hak olarak vesaire verildiği dönem ki bu dönem aynı zamanda işte e, çok devasa barajların, devasa su altı yapılarının yapıldığı falan da bir dönem. E, yani az çok genelliyorum tabii ama Yani bu da şey değil aslında yani su bu nokta yani bu dönemde de sadece bir kaynak olarak görülüyor. Yani su doğal bir varlık ve varlığımızın bir parçası olarak değil yine sömürülecek kullanılacak bir kaynak evet. olarak görülüyor. Yani aynı dönem mesela Türkiye'de de çok devasa işte barajların yapıldığı ve ee, nasıl diyeyim şey non volumetric getirince çevirmeye çalışıyorum. Yani ne kadar kullandığınızza göre değil, ne kadar mesela tarımsal sulamada sulama hala geçerlidir bu fiyatlandırma. Ne kadar su kullandığınız üzerinden değil, toprağınızın büyüklüğü üzerinden e, suya para ödersiniz. Yani 10 dekar toplam varsa, 10 birim ödüyorsan, 100 dekar varsa 100 ödüyorsun. Ama o 100 dekarı ya da 10 dekarı ne kadar suyla e, suladığından, suladığından kimse bakmıyor. Bağımsız. Evet. Çok tabii, bir de e, yani bir ufak parantez açayım. E, çok önemli bir başka boyutu daha e, var gözden elbette kaçmayan ama tekrar tekrar belki vurgulanması gereken en büyük güvenlik meselesi olarak da karşımıza çıkıyor. Evet. Yani bugün Yemen'de de Libya'da da ve başka bir Suriye'de Mısır'da de. de Mısır'da da en büyük çatışmaların kaynağı olarak karşımıza çıktığı aşikar ve Büyük bir su krizi var. Bu su günü, dünya su günü ile ilgili olarak Moğut Barlow dünyada bu konunun önemli evet, uzmanlarından evet. birisi olan Moğut Barlow bir kısa ama vurucu yazı yazmıştı. Yani içinde bulunduğumuz büyüyen su krizinin hiçbir yol haritası yok. Hiç Hiçbir hükümetin ve hiçbir şey engellenecek hiçbir şey yok diyor. Mesela dünya Ekonomik Forumunda Davos'taki 2030'da yani bundan 15 sene sonra dünyadaki su talebinin su arzını yüzde 40 aşacağını söylüyor. Yani yüzde 40 eksik. Evet. Yani korkmuş bir şey aslında. Yani temiz suya ulaşma çocukların bütün gelecek kuşakların bir numaralı öldürücü etkeni. ve bu böyle devam edecek yani. Montbello'nun aynı zamanda bir şey raporu vardı su müşterekleri diye bir raporu evet. vardı dünya üzerinde farklı e, ve şey topluluk temelli yerel topluluk temelli su yönetimi nasıl olabilir örneklerini derlediği çok o da çok iyi bir rapordu. <gülüyor> yani çok haklısınız bir de bunun yani şimdi su sıkıntısı işte be, yani belli bir zamanda bir su sıkıntısı bir su krizi olunca. Ya da yani bu işlerin çok da iyiye gitmediği falan fark edilse de aslında burada işte suyun önce bu su sıkıntısı arz tarafında bir takım farklılıklar yaratmakla çözülmeye çalışılıyor. Yani altyapıyı mı değiştirsek daha farklı su kaynaklarına mı ulaşmaya çalışsak vesaire gibi. Yani bu hala bir derece devam ediyor ama sonradan bir su talebini yönetmeye doğru bir geçiş olduğunu görüyoruz ve su talebini işte... Herkes öyle istediği kadar su kullanamaz, suyu akılcı bir şekilde, rasyonel bir şekilde fiyatlandırırsak bunu çözeriz gibi bir e, anlayışla geliyor. Yani e, suyu aslında gerçekten maliyetini neyse o tırnak içinde söylüyorum... E, yansıtan fiyatlar olursa öyle herkes kafasına göre kullanmaz. O zaman da sudan tasarruf sağlarız gibi bir anlayış var. Piyasa, serbest piyasa. <gülüyor> Aynen. Her ama, şeye kadir. Ama tabi bu suyu demin bahsettiğim nedenlerden dolayı da suda özellikle bunun işlemesi çok zor. Birincisi yani temel ihtiyaçlar için suyu belli bir miktar su zaten kullanılmak zorunda. Onun fiyatını ne yaparsanız yapın oradan evet. tasarruf edilmeyecek. İkincisi Yani suyu bir, bir sanayi de kullanıyor. İkincisi prestij için de kullanılan bir şey. Yani AVM'lerin önündeki havuzlardan işte yaz kış sulanması gereken yeşil bahçelere kadar. iklimine uygun olmayan çeşitli bitkilerle süslenen bahçelere kadar. Ve yani şöyle diyeyim gelir gücü alım gücü bunu karşılayabilecek bir grup için de fiyatını yüksel, ne kadar yükseltirseniz yükseltin çok da tasarruf etmiyorlar. Yani yine kullanmaya devam ediyorlar o suyu. Yani suyu akılcı tırnak içinde fiyatlandırmak su tasarrufunu sağlayan bir şey kesinlikle değil. Bu bir aldatmaca yani. Aynen. Ee, ve yani yine de genel olarak bu yaklaşımla ilgili önemli olan sorun şu ki, yani talebin artacağını bir kere verili alıyor. Ya da talep artacak diyor ve talebi böyle sanki herkesin suya karşı su talebi aynı şeymiş gibi e, koyuyor. Halbuki yani temel ihtiyaçları için kullanılacak suyla yani belli bir tüketimcilik çerçevesinde kullanılan suyun e, farkı var. Bunun bir kere ayrıştırılması lazım. İkincisi de yani su arzının neden azaldığı e, ve bunun altında yatan e, nedenleri hiçbir şekilde sorgulamayan ve perdeleyen bir yaklaşım. Ki yani su arzının e, neden sıkıntıya girdiğinin en büyük nedenlerinden birisi bu. Ne faydası olursa olsun büyüyelimci e, ekonomik anlayış diye e, bugün ben bahsetmek istedim. Yani bunlardan tabii ki ilki yani bir de Türkiye bağlamını da tabii e, şimdi daha çok çekerek konuşacağım. <gülüyor> ki aynen yani İstanbul'un su sıkıntısı e, sorununda olduğu gibi Türkiye'de de e, bir su sıkıntısı olduğu söylense de bu su sıkıntısı arz yani neden bunun arzı azalıyor? Ee, sorusu sorulmadan e, genellikle konuşuluyor. Bir kere iklim değişikliğinin ciddi bir etkisi var. Ve bu hiçbir zaman neredeyse konuşulmayan bir şey. İstanbul üzerinde çok ciddi olarak bu mega projelerin etkisi var. Yani hem 3. köprü hem 3. havalimanı e, e, İstanbul'un en önemli su e, kaynağı olan kuzey ormanlarını bir kere yıkıma uğratacağı için ciddi bir e, arıza e, etki ediyor. E, i̇kinci olarak Kanal İstanbul zaten başlı başına bir felaket su açısından. Yani e, İstanbul'u besleyen su kaynaklarının olduğu o hattı zaten tamamen değiştirecek. Merhaba evet. e, Ece, evet. Şey de yani e, bir genel yaklaşım olarak da belki e, iki kelimeyle dönüp e, bakmak lazım. Yani Başbakan'ın, o zamanki Başbakan'ın, Erdoğan'ın <gülüyor> dilinden düşmeyen... ...işte bu su akar... ...Türk bakar filan gibi... Yani ...boşa akan bir evet. meta... ...olarak görmeleri gibi... ...çok tuhaf bir anlayışı... ...savunuculuğunu yapıyorlardı... ...her zaman bu vardı... ...bir yandan da işte... canında demin söylediği gibi... ...çeşitli ülkelere de özel karlar için... ...Suudi Arabistan dahil... ...Birleşik Arap Emirlikleri bir sürü de... ...su satılması var... Hı hı. ...bir üçüncüsü de... ...belki... Daha dün Bakan Orman ve Su İşleri Bakanı Vessel Eruloğlu e, bize ait yerler açık ve şeffaf bir şekilde ihale ediliyor demiş. Bu içme suyundan bahsetmiyor tam ama gene bir su meselesi. Bütün sahillerin denizdeki sahillerin Göcek Koylarının ihaleyle e, kiralanmasından bahsediyor. Bu eve bu alanlar. Sadece vahşi doğa için değil aynı zamanda insanlarımızın istifadesine sunulması içindir diye dünya çapında bir açıklama getiriyor. Orada koşu alanları dinlenme mekanları yapacağız filan diyor. Bize ait dedi, biz dediği kim? kim? Ondan çok emin olamadık. <gülüyor> Onu tartışıyoruz yani biz, şu anda. Yani <gülüyor> orada bir kamusallıktan bahsediyormuş gibi. Hay, bence Görünmüyor Adalet ve galiba. Kalkınma Partisinden bahsediyor. Daha ince konuşursa Adalet Devletten. ve Kalkınma Partisi, Orman ve Su İşleri Bakanı'nın akrabaları da olabilir diyor. <gülüyor> Mesela MHP Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz, geçen yıl 500 kişilik kadro alan Bakan Vesseler'ın yakınlarını ve kendi Bakanlığının kendi Bakanlığı ve diğer kamu kuruluşlarının nasıl yerleştirdiğini isim isim açıklamış Güler Yılmaz'ın haberi bugün Taraf Gazetesinden verilen. Daha da ince, ince şeye doğru mikroya doğru inebilirsiniz. Ama bir diğer taraftan benim başka bir teorim var. Biz dediği insanlık da olabilir. İnsan İşinden, türü. He, i̇nsan türü, <gülüyor> i̇nsan türü <gülüyor> ve vahşi hayat. Bir, bir önceki aşamasında da bizim de hakkımız diyordu işte. Ve karşıdaki vahşi hayatı da e, karşı tarafa koyuyordu daha doğrusu. E, vahşi yaşamı. Oradaki bizim ne olduğunu biz uzun süre tartışmayı planlıyoruz açık kastedi. Daha önceki bizleriyle e, biz dediği zamanlarda ne, ne, ne demeye çalıştığına bakarak, bakarak başlayabiliriz. Ne andert halleri katmıyoruz herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Neyse ben suya geri dönüyorum. <gülüyor> Dönelim evet. <gülüyor> e, yani şöyle bağlayayım. Sonuçta su talebini farklı şekillerde yönetmek deneniyor, denendi. De. Bunu metalaştırarak, piyasalaştırarak e, denemek de mümkün. İşte devlet eliyle yapılması da mümkün. İkisinin de ama e, belki de duğra tosladığı ve e, görmezden geldiği şey yani su... ...sonsuz bir kaynak değil... İkincisi suyun kullanımı... E, ...ciddi eşitsizlikler yaratacak bir şey... ...yani birisi suyun... ...parasını versin ve istediği kadar... ...bahçesini sulasın deme lüksümüz... ...kesinlikle yok çünkü hepimizin ortak kaynağı... ...ve bu buradaki biz... ...yani İstanbul'daki bizden tutun... E, ...şeye kadar hakikaten insanlık... Evet. ...ve canlılar ve yani herkes... Yani ...bütün yani. şey... Bu durumun ama ne kadar önemli olduğu... ...hep son anda... ortaya çıkıyor. Evet. Mesela Kaliforniya'da geçtiğimiz sene içerisinde evet. bahçesini sulayan insanlar e, para cezasına çarptırılmasıyla alakalı çeşitli haberler, çarptılacağına dair çeşitli haberler vardı. Ki Kaliforniya bölgesi de e, tarihinin en muazzam kuraklıklarından evet. birisini yaşıyor. Seneye, seneye bitiyor diye de bir çok önemli bir bilim insanından açık Öyle rapor mi? vardı. Evet. Seneye yani hala karneye bağlanmayacak mı? Sınırlama getirilmeyecek mi? diye. Çünkü sudan Ama çok bir... Ilginç yani. Mesela Kaliforniya'da da ben tam o kuraklığın bir kısmında oradaydım 3 hafta ve ciddi olarak işte yağmur bombaları ve bir tadım kimyasallarla yağmur yandırmak konuşuluyordu. Ya bu çok ya bu tamamen bize özel bir şey galiba insanlar olarak. Yani bu kadar çok kullanmayalım ya da yani bunun bu sıkıntı nereden geliyor? Biz neden bu noktadayız diye sormak yerine orada bir bariyer çarptığı zaman anında başka bir teknolojik bir şeyle ve yani onun da etkilerinin ne olacağı belli olmayacak bir şeyle daha fazla yaratalım i̇şte şeyi var. Bu tartışma olduğu zaman bir yandan da başka bir şey tartışılıyordu. O da bir su parkı. Belki hatırlarsın onu da. Bir su parkındaki yani insanların eğlenmek, kaymak, denize, şey havuza girmek için gittikleri o eğlence alanındaki suyun kullanımının azaltılması ya da azaltılmaması tartışılıyordu. Evet yani Jeff <gülüyor> Jeff buldum o yazıyı da şimdi 12 Mart'ta Kaliforniya'nın e, en büyük gazetelerinden birinde Los Angeles Times'da yazdığı bir op ed yazısında baş yazı gibi bir şeyde yazdı Jeff Hamilitte çok önemli bir adam hem NASA'dan hem de su bilimci Irvine Üniversitesi'nde Kaliforniya Üniversitesi'nde Irvine'deki Bir yılı var aşağı yukarı ve hala geçilmeyecek mi kısıtlamaya ve hesap, kitap yapılmayacak mı diye soru sormuştu. Evet. J.F.A. Milliyet'te. İlginç bir şey yani. Yani bunları tabii yapılmamasının altında ciddi şeyler de var. Yani iktidar ilişkileri de var. Şimdi İstanbul'da su sıkıntısı diye bir şey çıktığı zaman işte geçen yazı hatırlayalım. Konuşulan şey işte Sakarya nehrinden buraya evet. su taşımak. Yani bu da mesela bir... Abukluk yani biz niye bu kadar İstanbul böyle 15 milyonunu e, işte şey yapacak e, ev sahipliği yapacak daha da büyüyecek bir şehir olarak e, büyümesi ve bir garabet olmasını sorgulamıyoruz. Bu suyu kim kullanıyor ve hangi amaçla kullanıyor sorgulamıyoruz. İstanbul'un su kaynaklarının ne olduğunu sorgulamıyoruz gidip başka bir havzadan buraya su taşıyacağız bir de o havzayı da batıracağız Ki yani en batık bir havzadan bahsediyoruz. Batık, sanayi ve evsel atıklar nedeniyle kirliliğin hat safhada olduğu bir yer rızlı. Evet ama yani oranın da sonuçta ekosistemini tamamen alt üst edecek evet. bir müdahale yap, yapıyorsun. Yani çünkü ve yani orada çok yani bu çok şey e, belediye İstanbul Büyükşehir Belediyesi devamlı işte dişlerinizi fırçalarken suyu kapatın, işte duşlarınızı <gülüyor> daha kısa alın falan yani Yani İstanbul'un su sıkıntısını emin olun bizim gibi insanların diş fırçalarken kullandığı su yaratmıyor yani ve bu çok perdeleyici bir şey. Yani büyüme adına o yapılan mega projelerin bilmem nelerin etkileriyle insanların hayatlarını birebir bağlantılandırmasını engelleyen bir söylem bu. Tamamen perde çekiyor. Tam yani buradan şeye geçeceğim birkaç alternatif yani su meselesinde konuşulan. Herkes hatırlar bir kere e, Dikili'deki e, deneyimi. Yani Dikili'de hat, yani hatırlatmak gerekirse Dikili'de e, Dikili Belediye Başkanı'nın e, yaptığı bir şey. Ve oradaki mesele de aslında mesela bu turizmin su kullanmasıyla ilgiliydi. Yani Dikili'nin ciddi bir su sıkıntısı var ve bu da yine Türkiye'nin bacasız büyüme sektörü turizmin. Ee, özellikle turistik, turistik sezonlarda çok ciddi anlamda su kullanması nedeniyle ciddi bir su, su sıkıntısı var dikilde. Ve bunun e, çözme yolu olarak 10 metreküp'e kadar kullanılan sulan para almamak, 10 metreküp'ün üzerine çıktığı anda su tüketimi 11 metreküp 11 metreküp'ün hepsinin parasını almak gibi bir politika izlediler ve ciddi... Sonuçları oldu. Daha sonra tabi dava açıldı belediyeye. Erdek Belediyesi buna benzer bir şey yapmıştı yine. Yani böyle daha farklı hem adaletli hem de tasarrufu sağlayacak fiyatlandırmalar yapmak mümkün. Bunu söyleyeyim. İkincisi gri su. Şimdi mesela İstanbul'da bütün atık sular yani mesela tuvalette kullandığınız su da... De, mutfakta kullandığınız suda bütün atık sular ayrıştırılmadan aynı e, şey atık arıtma tesisine gidiyor. Ama bunun e, yani kirlilik ve atık oranına göre suların mesela mutfakta kullanılan evsel atık suyun e, tuvalette kullanılandan ayrıştırılarak e, gri su dediğimiz daha az atıklı olan suyun daha az yoğun daha az kimyasallı bir arıtma sistemine girerek yine içme suyu olarak değil ama işte Bahçe sulama, endüstriyel yani faaliyetlerde kullanılma gibi bir takım faaliyetlere tekrar kazandırılması mümkün. Evet, hijyenle ilgili bir sorun bu. Yani Birleşmiş evet. Milletler'in de zaten yalnız suyu değil, hijyeni de şeye katması, sanitation dedikleri şeyi işte. Temel insan hakkı olarak koyması evet. da beş sene önceydi galiba. Evet. Çok önemli bir şey. Bu da bir temel hak. Evet, öyle. üçüncü olarak da yağmur suyu yağmur suyu depolama ve yağmur suyu şey yapma yani bunlar sadece Türkiye'de değil yani daha ciddi anlamda kuraklık yaşayan İspanya gibi mesela yerlerde çok yerel inisiyatiflerle kullanılan metotlar ama dediğim gibi burada şey olan yani suyun sonsuz kullanılabilecek maliyetsiz bir kaynak olmadığı ve ekonominin böyle herhangi bir girdisi zaten olmadığı, Sus, suya herkesin hakkı olduğu ve susuz kimsenin yaşayamayacağı ve birilerinin kullandığı suyun aslında bizim hepimizin suyundan da çaldığını her zaman hatırlayarak su kaynaklarını koruma odaklı bir politika Okay, evet. yani. Çeşi evet. Çeşi. Evet. ama yani son olarak söylemek gerekirse açıkçası ben biraz umutsuzum dünyanın en zengin insanı olan Bill Gates e, karısıyla beraber kurduğu Melinda Gates vakfında yeni bir e, alet tanıtmıştı teknikten bahsediyoruz madem biraz daha devam edelim e, bu alet e, atık suyu içilebilir veya hale getiriyordu öte yandan e, insan atıklarından da elektrik üretebiliyordu Omniprocess adı veriliyor bu alete üçüncü dünyanın su tedariğini kökünden değiştireceğinden bahsedip Dışkınızı içilebilir su kıvamına getirebileceğini söyleyen bir aletti bu. Boşuna ama konuşmuşuz. Ne yani. kadar enerji kullanıyor bunu yaparken <gülüyor> şimdi Kendi elektriğini de kendi üretiyormuş ama şöyle bir diğer taraftan baktığımız zaman... ...yani suyun bir kriz haline gelmesine sebebiyet verebilecek olan küresel iklim değişikliğinin... ...en önemli sebeplerinden bir tanesi... ...fosil yakıtlar içinde Bill Gates'in muazzam yatırımlar yaptığını da söyleyebiliriz. Yani bir yandan... Milyarlarca dolar... Bir yandan büyük paralarla beraber bu iklim değişikliğine yol açan sektörlere paralarını saçıyor. Bir diğer taraftan da bunun sebebiyle alakalı olarak çeşitli göz boyama amacıyla e, projeler geliştirilir. Evet. Önce söyleniyor. yıkayım sonra birazcık düzeltmeye çalışıyorum. Evet dünyanın en zengin insanı bu. Bize ait yerler açık ve şeffaf bir şekilde <gülüyor> ihale ediliyor arkadaşlar. <gülüyor> Bitirelim artık isterseniz. <gülüyor> Çok teşekkürler Bengi. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengal Kudreti, büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar. Açık Radyo program destekçisi olun.